ve belo ana resuluna nabiul kerim ve biz de o zalik min'şakirina şahidina bi kalbin selim çok aziz ve pek muhterem hüsmular geçen mersimizde yeryüzünde halifesi <Gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın has muhatabı varlığın göz bebeği Müslümanlar biliyor musunuz? İnsan varlığın göz bebeği ya şair öyle diyor Hoşça bak zatına kim züddeyi alemsin sen Merdüm-i ekvan olan ademsin sen <gülüyor> Ya Rabbi bizi kamil yarattığın kullar ve müminler zümresine ilhak eyle <gülüyor> Muhterem müminler Ayeti kerimeye bu dersimizde yine kısaca bir mana verdikten sonra velebat ki biz anı mükerrem kıldık ta işaret edilen kerametler nelerdir bunları birer birer göreceğiz. Diğer mahlukat içerisinde insanoğlunun nail olduğu kendine has kerametleri yani keramet deyince burada kerem manasına muhtaramsınızlar Tasavvuftaki, hakikatteki o velilerin kerametleri o ayrı bir bahis. O değil. velakat leqat kerramnâ Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği kerem ve keramat-ı üzerinde duracağız. Rabbi Zülcelal'imiz mavzuğumuzun ser levhasını tezgin eden ayet-i kerimede buyuruyorlar. Estaizu billah. Ve leqat kerramnâ beni âdem. Biz... Adem Ademoğullarını mükerrem kıldık. Kendilerine hususi özel kerametler verdik. Diğer mahlukat içerisinde ilahi birçok keremimize nail ve mazhar kıldık. Göreceğiz. Ve hamelnahum fil berri vel bahır. Karada ve denizde onları mahlukatımızdan yarattığımız... At ve emsali, deve emsali cinsinden binitlere bindirdik. Denizde de onlara kayıklar, sefineler, gemiler halkederek insanoğlunun eliyle onları denizde seferlerini kolaylaştırdık. Evet muhterem Müslümanlar. Demek ki karada ve denizde daha yaratırken Cenab-ı halık Zülcelal ve Kemal Hazretleri onlara hizmet edecek mahlukat ile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 Burada hemen şunu söyleyeyim, ama yiyerek şımarmasın, şükretsin, secdelerle, kıyamlarla, rükularla, dualarla, zikirlerle, Ramazanlarla ve haçlarla Rabbi Zülcelal'ine ibadette bulunarak o nimetlerin Mevlasına karşı, yaratanına karşı hakkını ödesin. Öyle Müslümanlar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 Aziz Konyalılar, yüce yaratıcı, rahmi i durumundan kabre girinceye kadar hayatın boyu sayıya gelmez, rakamlar almaz nimetler bahşediyor. Vah vah vah! Ey böyle bir seferlik gördüğümüz bir iyiliğe karşı...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 İlahi emirlere riayet ve itaatla insanız. Hazreti Muhammed'in yolunda olup Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla insanız. Yoksa <gülüyor> sadece şu kadarını söyleyivereyim. Bunu yapmayanlar hayvandan da çok aşağı mahluklar denildiği zaman hakaret olmaz. Çünkü göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri gerekeni yapıyor ve söylüyor zaten. Muhterem Müslümanlar Ve minat tayyibat. Rızıkların da en güzel ve tıp ve temizini vererek onları mevzu kıldık. Sonra Ayyicelle böyle bitiyor. Ve fadvalnâhum alâ kethîrim minmen kalaknâ tefzîle Ve onları yarattığımız mahlukatın var olan mahlukatın pek çoğundan da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 Dünya dolmaya, dolmaya, dolmaya başlayınca melekler Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerine şöyle bir ilticada bulundular. Ya Rab! Halaktehum ye'ekülûn ve yeşrabûn ve yenkehûn ve İnsan İnsanoğlunu, beşi beşeri, adem buğullarını yarattın. Yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar biniyorlar. Hele hele şimdi uçuyorlar. Ay'a bile çıkmak istiyorlar. Dünyanın sırrını keşfetmek istiyorlar. Daha neler neler. Binaleyhi bu kadar nimetlerini onlara verdiğin durumda fejallehümü dünya velenel ahiret. Onlar için dünyayı kıl ahiretteki cennet ve nimetlerini de bizim için vaat ya Rabbi diye melekler böyle Cenab-ı Hakk'a ediyorlar.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 Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri muru sinin sinin fil Yavrularınıza 7 yaşta namazı emretmeye başlayın. Konya'lı kardeşlerim duyuyor musunuz?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 Konyalılar duyuyor musunuz? Yeter ki ilim olsun. İlim, müminlerin, Müslümanların yetik muhalidir. Yetik muhali. İnsan yetiğini nerede bulursa alır mı? Öyle olunca ilmi nerede bulursa. Gençler. Hep gelene öyle diyorum. Müslümanlar.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 Gönlü aşkla buhurdan gibi yanan, Hazreti Kur'an'ın manasına gönül vermiş, Hazreti Muhammed'in faziletiyle donanmış nur yumağı evlatlar istiyorum ben diye gençlere gençlere söylüyorum muhteremimlar. Ya, ya. Biraz sonra bazı dertlere de vakit bulursam tabii temas edeceğim muhteremimlar. Neyse Süleyman Çelebi'nin söz buza nur gerkalanın der isem dediği gibi yani daldıkça ve yürüdükçe bu işin sonu yok muhterem ünliler. Bitmez bu söz. Ya Sat Mevlana'mızın dediği gibi. Sat kıyamet. Yüzlerce kıyamet kopar da. Bu derdin sözü gene bitmez. Dertliyim ben muhterem ünliler. Nasılsın hocam diyorlar.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 Mikail, rüzgarlarla, hadisat-ı kevniye ile, erzak-ı meşgul. İsrafil, sur İsrafil, mühekeldir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için Sur'u üfleyecek Emir bekliyor İsrafil Aleyhisselam. <gülüyor> Şimdi Hokkabas tabii dışarıdan geçerken, Yanındakini dürtüyor böyle. Ulan diyor görüyor musun 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Abdül Efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar. Kaan'ı ilk defa yapılmış. Konya'da Kaan'ı ilk defa yapılmış. Öküzleri kosmuşlar Kaan'ı'ya, Abdül Efendi'yi Hasan köyüne götürecekler. Hocaefendi kitaplarını almış orada vaat edecek tabii. Kani'ye binmiş. İki gözü bir ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım. Hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye. Abdülbasra Efendi'ye o gün liselerdi. 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var. Kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi bu için. Evet efendim, Kiminin Mars'a, kiminin Merihe, kimini Zühal'e göndermişler. Oradan haber verecek de aşağıya fotoğraf verecek. Buradan o fotoğraflar alacaklar, zamanın sırrını keşfedecekler. Şimdi o Hoca Efendi'ye gün gelecek, böyle olacak filan deseydik, Muhtemelen Müslümanlar adama çımarhanelik derdi değil mi?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 Ma'iy kavlin illa ladayhi her söz, yapılan her iş. Fe men ya'mal misqale darratin khayran yara ve men ya'mal misqale darratin şerran yara. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta muhterem müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size bakınız.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 Vereceği olanlar gelsin versin. Mahkemeyi Kübra, adli ilahi günü Ahkemül Hakimin amellerin mükafat ve cezalarını verecek. Böyle bir gün ki muhterem Müslümanlar o günden nasıl korkmazsınız? Nasıl çekinmezsiniz ki? Yevmen o günden nasıl çekinmezsiniz ki? Yec'alül lidane şey diyor Kur'an-ı Kerim.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 ''Kitabın ne?'' diye soracaklar. ''Merrabbuke ve men nebiyyüke ve ma dinuke ve ma diye soracaklar. Daha kabre girer girmez soracaklar. <gülüyor> Ey hocam biz kabrin başında duruyoruz ama öyle bir şey görmüyoruz. <gülüyor> Bizim görmemize ihtiyaç yok. O işler o aleme ait.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 Kabre suale geliyor Bu ne yapacağım ya o de be? Ben öyle şeye inanmıyorum. <gülüyor> Senin canına okuyacaklar. İnanmadıysın da inandığım da hesabını sen vereceksin ben değil. Tamam mı? Hazreti Ali öyle diyor Müslümanlar. Hazreti Ali öyle diyor. Zehbet Tabibu El Hakimu Kilahuma.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 Haccacı Zalim Haccacı Zalim Zalimlerin başı sayılır muhterem Müslümanlar Haccacı Zalim <gülüyor> Öyle hafızmış ki bir ayet sorulduğu zaman atın üzengisine basar o bir üzengiye basıncaya kadar falan surede falan sayfada falan numarada ayet derlerdir. dermiş. Haccacı Zalim Ve Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde Kur'an-ı Kerim bidayette asrı saadette noktalar var hareke yoktu Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesinde hizmeti var istiskaya çıkılıyor rahmet duasına çıkılıyor muhtemel Müslümanlar üç gün dua ediliyor rahmet yağmıyor ya hocam duayla rahmet mi yağar ya Konya'ya her gelen hayran. Ya Konya cidden Konya'ymış. Evet. Gez dünyayı, gör Konya'yı diye boşuna söylememişler. Planıyla, projesiyle, temizliğiyle, sokağıyla, caddesiyle. Ama bazen kulağıma kadar geliyor, kulağıma kadar geliliyor. Belediye başkanları ta ilerideki sokaklara da himmet etsinler ara sokaklar falan da şöyle bir tertemiz temizlensin her taraf hani Muhterem dedemin bir tabiri var ya döksen yalanır diye. Biz böyle Konya istiyoruz inşallah o kadar. Tamam mı? Allah Allah. Tertemiz Konya. Muhterem sözü hakikaten de biraz dağıttım ama şu meleğin sekizincisiyle söyleyi söyleyivereyim artık.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 Yaz sen de uyan ne olur. Sen ne kadar uyanırsan neslinde o nisbette yiğit yetişir ve geleceğimiz onların nuruyla aydınlanır inşallahu <gülüyor> teala. Müslümanlar. Mevlana ziru olan mahluyu katı üç ayırıyor dedim. Melekler. Evet, inanıyoruz vardırlar vardırlar. <gülüyor> Muterem Müslümanlar.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 Hayvanatın aklı bu kadar, şehvet ve yemek ve içmek, bir de insanoğlunun yükünü taşıma. Ravzul Riyahîn, fi hikayatı salihin diye bir eser var. 400 kadar evliyanın keramet ve hasretlerinden bahseder. Ravzul Riyahîn, fi hikayatı salihin. Eğer açarsanız orada Hasan-ı Basri Hazretlerinin hayatını naklederken, köpeğin 10 tane hassasından bahsediyor.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 konuşmalarımızı rızasına uygun etsin diye dua ediyoruz. Ya, ya. Muhterem cemaatler, Peygamber Efendimiz "Ade adu vike nefsukellezi beyne canbeyk" diyor. Ey adam senin en tehlikeli, korkunç düşmanın bu yerleşen yedi başlı ejderha, nefsin ammarıdır diyor haberin olsun. Ya. Ya. Muhterem müminler, şu kadarını söyleyeyim ders kesiyorum. Evet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 hırsına tabi olursa 50 dua, eli duaya açılmazsa alnı secdeye gelmezse beli Allah huzurunda bükülmezse dili Allah Allah Allah Allah, Allah demezse hayvandan da çok daha adi derekelere düşer. Summe radallahu asfala safilin. Kur'an Summe radallahu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 <gülüyor> Onlar yiyip merada yayılanlar gibidir sevile, Belki onlardan daha sapık daha ciddi dalal içerisinde daha büyük karanlıklara gömülür mahvolur giderler diyor <gülüyor> Muhtemmimler bizim vaazımızın gayesi şu Mümin kardeşlerimizi omuzumuzla cennete taşımak kabul ediyor musunuz Müslümanlar? <gülüyor> mümin kardeşlerimizi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 Buyurun aşk ile kelime-i şehadeti. Eşhedü en şey, la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasulü kelime-i tayyibeyi müncieyi mübarekesiyle gülerek ve Rabbimizin edvarını, nurunu görerek cennet kapamak nasibi mukadder ile. Hakkı hak bilip hakka ihtibak, batılı batıl bilip batıldan ihtinab elyen zümreyi salihine ilhak ile. Şeriatı, garra Ahmediyi, Ahmediyeyi, Muhammediyeyi, Mustafa ve ittibalarımızı yevmen fe yevmâ müzdâd eyleyelim. Bize ve bütün ehli imana mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyelim. <Sessizlik> Sübhane Rabbike Rabbil İzzetâ mâ yâsifûn ve selâmün alel mursilîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn el -fatiha.